Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Cümleten hepimizi Rabbimizin hıfz-ı emanına ve idraklerimizde vereceği inşallah genişliğe, kalplerimize vereceği teslimiyete... Efendim emanet ederek ondan bunları dileyerek başlıyoruz. Biliyorsunuz devamlı takip edenler biliyorlar. Nemli suresinde 15. ayetten 31. ayetin sonuna kadar olan bölümü sizlerle tutmaya çalışıyoruz. Maalesef her hafta sadece birer ayet okuyabildik. 15 ve 16. ayet-i kerimeleri okuduk tefsirini sizlerle. Şimdi 17. ayet-i kerimedeyiz. Fakat şöyle kısaca bir hatırlayalım. Nelerden bahsedildi 15 ve 16. ayetlerde? Mealini okuyacağım sadece. E Hamdi Yazır'ın tefsirinin orijinalinden okuyoruz. Hakdini Kur'an dili tefsirinin orijinalinden. Şanım hakkı için Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. İkisi de Allah ikisi de hamd o Allah'a ki dediler. Bizim mümin kullarından bir çoğunun üzerine taftil buyurdu. Bu 15. ayet. Ve Süleyman Davud'a varis olup ey nas dedi. Bize mantıkut tayr, kuş dili talim buyuruldu. Hem bize her şeyden verildi. Şüphesiz ki bu her halde ofazlu mübin. 16. ayet. Şimdi 17. ayete başlayacağız arkadaşlar elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamü ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edime ee, geçen hafta uzun uzun e, mantık utayrın e, kuş mantığı daha doğrusu hayvanların e, mantığını bir insanın öğrenmesi mümkün mü? bundan bahsetmişti elmalı hamdi yazır ee, ve bunun antik çağlarda bilhassa insanlar için çok e, imrenilen bir şey olduğunu hatta işte bir hayvana dönüşebilmek için e, çeşitli ritüeller, törenler düzenlediklerini çünkü e, o hayvanın özelliklerinin hayvana dönüşmekten kasıt yani aşağılamak anlamında değil e, hayvanların o e, insanda olmayan becerilerine sahip olan bir insan olabilmek için yapıyorlardı bunu. Bunlardan biraz bahsettik. İşte Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Süleyman'a bu ayette mesela karıncalarla konuşmasını göreceğiz. Konuşma demeyelim ona bir iletişim yani artık bu konuşma yoluyla olur, telepati yoluyla olur, ee, işte zihinler arası e, ilişki zaten e, telepati o demek. E, bizim bilmediğimiz, dolayısıyla isimlendiremediğimiz bir yolla olabilir ama e, şunu biliyoruz ki Hazreti Süleyman e, hayvanlarla anlaşabiliyordu. Yani onların kendi aralarındaki iletişimlerini anlayabiliyor ve onlarla kendisi de iletişim kurabiliyordu. Şimdi 17. ayette Hz. Süleyman'ın ordusundan bahsediliyor. Ve huşira li Süleymane cunuduhu. Süleyman'ın ordusu toplandı. Yine de mealden bakalım. Hem Süleyman'a cinni ins ve tuyurdan orduları toplandı ve hoşrâlî Süleyman'e cünüduhu minel cinni vel insi ve insanlardan ve kuşlardan olan ordusu toplandı. Bunu gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Şimdi buradan bir efendim kulakları için nasıl bir dostumuz öyle derdi demişti. Benim hayallerimden birisi de Kur'an-ı Kerim'de ve işte diğer kaynaklarda anlatıldığı kadarıyla Hz. Süleyman'ın hayatını film yapsak yani ne acayip fantastik bir film olurdu demişti. Hani bizim bildiğimiz biliyorsunuz bir takım fantastik bilim kurgu veya filmler var. Onlardan ne kadar farklı, ne kadar derin içerikleri var Hazreti Süleyman'ın hayatının arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı kadarıyla yani bizim elimizde müthiş müthiş çok büyük bir malzeme var arkadaşlar ama hani bazen insanın her şeyi olunca ne yapacağını bilemez ya kendimizi ona benzetiyorum yani işte çok kıt imkanlarla elinde birkaç şey olan kişi onları onun kıymetini çok iyi bilip o elindekilerin kıymetini çok iyi bilip böyle ondan çeşit çeşit şeyler üretebilir. Çünkü sadece o 2-3 şey var elinde zaten. Hani onu çok iyi kullanması gerektiğinin bilincinde, dolayısıyla onu böyle çok idareli kullanarak, çok hani bu tabirimi de hoşgörün, yaratıcı bir, yaklaşımla ondan çeşit çeşit şeyler üretebilir o birkaç malzemeden ama bazen de elinde her şey olan kendinden o kadar emin olur ki o kadar başı dönmüştür ki o zenginlikten o işte bolluktan kalkıp da bir şey yapmaz yani artık hani şey olmuştur yani bıkmıştır adeta biz kendimizi ona benzetiyorum yani Kıssalar ayrı bir zenginlik efendim e, hakikatin anlatıldığı kaynaklar elimizde hadis kaynakları. E, ayrı bir zenginlik Efendim tasavvufi bakış açısı ayrı bir zenginlik o alanda yazılmış binlerce eser Efendim İslam filozoflarının yazdıkları çizdikleri ayrı bir zenginlik yani nereden baksanız Hani edebiyatta sanatta sinemada e, her türlü sanat dallarında yani sanatın bütün dallarında bir e, Muazzam bir e, servetin üzerinde oturuyoruz arkadaşlar. Ama hani onu böyle eşim eşmeye bile üşeniyoruz. Yani öyle bir artık hale gelmişiz ki onu böyle eşmeye bile üşeniyoruz. Bir de tabii e, hep de kendimizi suçlamayalım. Biraz da e, o, o hazineden kuşkuya düşürülmüşüz. Yani orada da tabii e, hani... Zihni ifade edilenin hiç mi kabahati yok yani burada da bir özelleştiri yapmalıyız ama siz bana bakmayın ben her zaman özelleştirinin dozunu kaçıranlardanım efendim yani kendi servetinden kendi hazinesinden kendi güçlerinden kendi kabiliyetlerinden kendi kapasitesinden kuşkuya düşürülen bir insanın mefluç bir şekilde yani felç olmuş hiçbir şey yapamaz bir halde ve benden adam olmaz düşüncesiyle böyle miskin miskin tembel tembel zamanını tüketmesinde hiç mi kendisinin payı yok derim ben ama işte çok, çe çok çeşitli sebeplerle biz bu durumdayız arkadaşlar. Ve haşir Ali Süleymane cunuduhu işte gözünüzün önünde canlandırın bir film sahnesi gibi canlandırın. Bir ordu toplanıyor Hazreti Süleyman'a. Cinler var, orduda insanlar var ve kuşlar var. Eee fehum yuzuun. Bunlar hep zaptu idare olunuyorlar. Hep hepsini yönetiyor yani Hazreti Süleyman. İşte şimdi bugün bu ayet-i kerimeden başlıyoruz arkadaşlar. Haşira kelimesinin tefsiriyle başlıyor müfessirimiz merhum Elmalı. Haşir Esasen halkı yerlerinden çıkararak nefiri am suretinde celbu ıhzar edip bir yere toplamaktır. Nefiri am umumi seferberlik demek. Yani herkesi böyle yerinden kaldıran, herkesi bir araya getiren efendim bir hareket. Haşir bu demek. Bunun için kesret ve izdiham ifade eder. Haşirde çokluk var, kalabalık var, üst üste yığılma var. Ma'mafi mutlaka toplamak manasına da gelir. Bir araya toplamak anlamında yani. Bu surette hazari vaziyette de vaziyeti de ifade edebilirse de asker toplanmanın seferberliği ifade etmesi daha zahirdir. Yani hazari demek Seferliği olmayan durumlardaki herhangi bir topluluğu, mesela işte bugün için söyleyelim, onu söylemiyor Elmalı'm diyor bilmiyor muhtemelen, Bilmez olur mu Osmanlı'nın son döneminde de var, haşa ne kadar şey yaptım, yanlış bir ifade kullandım. Bir miting de, bir mitinge de haşir denilebilirse de, özellikle konunun gidişatı bakımından ve içinde ordu kelimesi de geçtiği için tabii ki cunut kelimesi, askerler kelimesi geçtiği için seferberliği ifade etmesi daha z. Zahirdir. Sözün gidişi de bunu anlatıyor diyor. Minel cinni vel insi ve addayri. Cinnu ins ve tayırdan askerleri toplanmıştı. Sure-i Enam'da 112. ayet kelimenin tefsirine bakın diyor. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatıynel insi vel cin. Yani burada Hazreti Süleyman'ın destekçisi, onun adına çalışan bir ordudan bahsediyoruz. Cinlerden ve insanlardan oluşan. Ama En'am suresinin 112. ayet kelimesinde ise e, düşmanlar, peygamberlerin düşmanları ve kederlikecae alner likullin biz her peygamber için adüven bir düşman kıldık. Eee el insi vel cin. İns ve cin şeytanlarından düşmanlar kıldık onlara her peygambere ayetinin tefsirine bak diyor yani cinler ve insanlarla peygamberlerin ilişkisi konusuna fehum yuze'un işte biz bu askerler toplanmıştı onun için hep bunlar baştan ahire zapt ve mertebelerine göre zabıtlarıyla sevki idare olmuyorlardı yuze'un yani kontrol Hazreti Süleyman'ın elinde onları mertebelerine göre baştan sona kadar her birinin mertebelerine göre başlarında zabıtlar olarak efendim onları sevki idare ediyordu birazdan bu sevki idarenin nasıl olması gerektiği ve yöneticilerde bulunması gereken bir vasıftan bahsedecek başka bir ifade gelecek orada Elmanlı Hamdiyezer hatta 18. ayet arkadaşlar. Hatta ida etev ala vadin nemli. Hatta karınca vadisi üzerine vardıklarında. Şimdi burada hatta ile ilgili kısa bir bilgi veriyor. Bu güzel. Onun için hızlıca okuyalım. Hatta iptidaiyedir. Yani normalde cümlenin başında bulunur. Konunun başında daha doğrusu. Ta ki demek. Türkçedeki karşılığı. Bir kelamın başladığını göstermekle beraber aynı zamanda onun evve, evvelki kelama bir nihayet de olduğunu gösterir. Yani hatta'dan önceki sözde anlatılan anlam sona erdi. Şimdi yeni bir şey başlıyor. Yeni bir evre başlıyor olayda. E, Hayli gittiler. Hatta vadi nemli üzerine vardılar demek olur. Tamam mı? Hatta'yı bu şekilde açıkladı. Şimdi ala vadin nemli kısmında cümlenin alaki, e, harf harfi cerinin kullanılmasından bakın nasıl bir e, mana çıkarıyor. Üzerine denilmesi de inmek üzere yüksekten geldiğini işaret eder. Yani bu ordu bir de gökten geliyor belki de. Yani e, bir telmih var ama açık bir ifade yok ayet-i kerimede. Vadiynen Şam'da veya Taif'te veya Yemen'de Bakın gene Arap Yarımadası hani kuzeyden güneye Arap Yarımadası ve işte o Şam bölgesi e, söz konusu. E, zaten Hazreti Süleyman'ın da yaşadığı yerler dolaştığı yerler oralar. E, karıncası çok bir derenin ismi olduğu söyleniyor. Mamafi karınca vadisi karınca sahası gibi küçük hayvanat alemini tebadür ettiriyor. Yani sadece karıncalar değil, karınca boyundaki küçük canlıların, böceklerin çok olduğu bir yeri hatırlatıyor. Karınca küçük hayvanatta mesel ola geldiği gibi kanatlı kısmı bulunmak itibariyle uçanlar cümlesindendir. Yani karınca hem, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim zoolojik açıdan emin değilim, kontrol etmedim ama hem hani böcekler sınıfından, haşerat kısmından hem de Kanatlı kısmı bulunduğu için uçanlar cümlesindendir ve burada bu münasebetle zikrolunduğu söylenmiştir. Bu itibarla hatta mantık-ı tayra vukufun da bir gayesini ifade etmiş oluyor. Yani Hz. Süleyman mantık-ı tayrı öğrendi, geçen hafta onu anlatmıştık. İşte bu sayede şimdi karıncalarla da iletişime geçecek. Çünkü karıncalar da kanatlı kısmı olması hasebiyle uçanlar kategorisinde, değerlendirilebilir. Belki de bir kategorideki canlılar belli bir biçimde kendileri aralarında iletişim kuruyorlar. Karıncalar birçok hayvanat meraklıları tarafından tetkik olunmuş ve birçok garayip hikaye olunmuştur. Şimdi burada tabii ben hem konudan satmamak için hem de dediğim gibi hep belirtiyorum bilhassa müsbet bilimler konusunda hiçbir konuda müspet müsbet bilimlerin hiçbir alanında söz söyleyebilecek bir yeterlilikte olmadığım için efendim bunların detaylarına girmiyorum ama Sizler eğer konuya meraklıysanız bilhassa da işte biyoloji gibi veya işte canlılar dünyası ile ilgili bir alanda merakınız varsa okumuşsanız okuyorsanız şimdi mutlaka karıncalara bir bakmalısınız. Mesela kuşlara bakmalıydınız işte bakmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de dikkatimize sunulan arkadaşlar bütün varlıklar bu kainat içerisinden seçilerek öne çıkarılmış olan varlıklardır mesela Kur'an'da geçen yiyecek isimleri Kur'an'da geçen hayvanlar Kur'an'da bizim nazarımıza sunulan doğa olayları efendim yeryüzü şekillerinden mesela üzerinde düşünmemiz gereken Allah Teala'nın işte buna bakmazlar mı dediği işte gökler, dağlar denizler mesela bunlarla ilgili çünkü bakmak Arkadaşlar böyle karşısına geçip bakmak değildir. Nazar yani bakmaz mısınız bakmazlar mı demek onu araştırmazlar mı üzerinde düşünmezler mi incelemezler mi demektir. Bilirsiniz eskiler mesela bir kitabı okurken diyelim ki bir yer böyle onlara biraz değişik geldiyse kenarına not düşerlermiş. Vefihi nazar yani buraya bir bak burayı bir incele anlamında dolayısıyla bakmak demek böyle karşısına geçip hani çıplak gözle bakmak değil mesela yıldızlara nasıl bakacağız işte böyle oturacağız ve şey bulutsuz bir gecede böyle yıldızları mı seyredeceğiz? Yani allah Teala onu mu söylüyor? Ya da dağların karşısına geçip böyle ay büyük Allah'ım senin kudretinden suhal olunmaz nasıl yaratmışsın falan. Hani bu mu sadece bakmak? Bakmak arkadaşlar bilimsel bir gözle oradaki fevkaladelikleri, oradaki o yaratılıştaki sırları, incelemek demek tabii ki artık takdir ediyorsunuz ediyoruz hepimiz yani tek bir insan bütün bunları incelemeye ömrü yetmez artık bilim, ilimler bilimler o kadar ihtisaslaştı ki yani alt dallardan bir tanesini bile incelemeye bütün vukufiyetiyle yani incelemeye ömrümüz yetmiyor dolayısıyla biz hani yüzeysel bir şekilde de olsa ee, hani hiç olmazsa bir kere şöyle bir göz atmış olmaktan e, bahsedelim en azından. Bu ayetlerdeki e, hatır, bize hatırlatılan, e, bize bunları hatırlatan makama duyduğumuz saygı sebebiyle. Yani birisi size diyor ki çok e, güven, yani burada tabii kıyas kabul etmez allah Teala'dan bahsediyoruz. Rabbimiz bize diyor ki, işte karıncayla, karıncalar vadisine indi diyor. Karıncalara dikkatimizi çekiyor. Kaç ayet burada karıncadan bahsedecek. Surenin adı Karınca Suresi. Efendim dolayısıyla bizim hani o makama duyduğumuz saygı Cenab-ı Hak evrensel bir kitapta yani indirdiği son kitapta çok kıymetli kutsal bir metinde bu, bu hayvancıktan bu kadar söz ediyor yani. Dolayısıyla bizim en azından hakkında birkaç makale, birkaç araştırma, birkaç popüler Yazı olsun okumuş olmamız lazım okumamız lazım ve belki de abuk subuk şeyler konuşacağımıza gerekli gereksiz işte bunları konuşmamız lazım hem günlük hayatta dostlarımızla ailemizle hem sosyal medyada yani Cenab-ı Hak çünkü bize konu veriyor şuna bakın bir diyor yani adeta. Karıncalar, elmalı kısaca değinmiş, birçok hayvanat meraklıları tarafından tetkik olunmuş ve birçok garayip hikaye olunmuştur. Garip şeyler anlatılmış onlarla ilgili, ilginç, garip dediği yani ilginç, dikkat çekici. Cemiyetle yaşadıkları yani topluluk halinde yaşadıkları herkesin malum olduğu gibi kuvvetleri ve mesaileri de malumdur yani çok güçlüler karıncalar arkadaşlar neresi güçlü diyeceksiniz bir canlının kendi ağırlığıyla taşıdığı yükün ağırlığı mukayese edildiğinde en kuvvetli canlının karınca olduğu görülmüş arkadaşlar çünkü kendi ağırlığının kaç mislini taşıyabiliyor bir karınca Mesela en yüksek binanın da yanılmıyorsam buğday olduğu görülmüş. Niye? Çünkü işte bir binanın yüksekliği yerde işgal ettiği alanla mukayese edildiğinde ne kadar başarılı bir bina olduğu tespit ediliyor. İşte bir buğdayın sapının yer toprakta ne kadar yer işgal ettiğine bakın. Onun üstündeki yüksekliğe bakın o küçücük yani birkaç milimetre, karelik birkaç bile değil belki 1 karelik bir alandan yukarıya doğru bir sap çıkıyor ve o dimdik duruyor ve tepesinde de büyük bir ağırlık taşıyor. Yani başaklarda olduğunda e, o dolayısıyla en, yeryüzündeki en yüksek binanın buğday, en kuvvetli canlının karınca böyle dikkatli ölçümler yapıldığında yani olduğu söyleniyor güçleri ve mesaileri çalışkanlıkları malumdur kumanda ile hareket ettikleri uzaktan kumanda gelmesin aklınıza yani bir ordu gibi e, hiyerarşik bir yapı olduğu ve başlarında onları yöneten birinin olduğu ve yek diğerine tebligat yaptıkları yani kendi aralarında bir iletişim kurdukları ve postacıları ve müfettişleri bulunduğu kaydedilmiştir. Nasıl söylediklerini bilemezsek de herhalde bir şey anlattıklarını biliyoruz. Burada şunu kaydedelim. Karıncaları tetkik eden bir mütehassis yuvalarının önüne bir şeker koyuyor. Bir takımları bunu haber alıp yemeye başlıyorlar. Derken şekerin üzerine biraz arakı döküyor. Arakı ne? Arkadaşlar başındaki A harfini kaldırın işte o nesneden bahsediliyor. Bir kısmı kaçıyor şekerin üzerine o döküldükten sonra. Bir kısmı kaçıyor. Bir kısmı yiyor sarhoş oluyor. Kaçanlara da yiyenlere de birer boyayla işaret ediyor. Kaçanlar yuvaya haber veriyorlar. Bir müddet sonra bir galebelikle gelip sarhoş olanları öldürüyorlar. Yani araştırmacılar bunu tespit ediyorlar. Böyle bir deneyden de bahsediyor burada İlmanlı diye yazır İşte karınca vadisine geldiklerinde dedi ve birazcık karıncalardan bahsetti. Alet nemletun. Bir karınca dedi ki hem alet denilmesine nazaran dişi bir karınca. Yani e, bir dişi karınca dedi ki: "Ya ey yühenmlü duhulu mesakinekum, ey karıncalar, giriniz meskenlerinize, yerlerinize çekilin meskenlerinize yerlerinize affedersiniz. Bir virgül yok çünkü elma'nın metninde eski metin çekilin yoldan" diyor. Yehtı ve ve "La yahdime nekom Süleymanu ve Junudhu vehum layes oron, sakının Süleyman ve askerleri şuurları olmayarak sizi kırmasınlar. Buradaki kırmak kalbini kırmak anlamında değil, bir canlı türünü kırmak, kırıp geçirmek anlamında. Yani sizi e, yok etmesinler, size zarar vermesinler. Ama nasıl la yesh vehum la yesh farkında olmayarak diyor. Yani bile bile bir karıncayı sebepsiz öldürmezler. Ama farkında olmazlar da kırar geçirirler. Burada karıncanın Süleyman'ı tanıdığını, Süleyman'ın ordusunu bildiğini, bir daha doğrusu Süleyman diye bir şahsı demeyelim, burada da bir peygamberden haberdar olduğunu belki de, allah alem Ve Veyahut da bir ordu gelirken, yani tamamen şu anda farazi konuşuyorum, bir ordu gelirken, Efendim, onların artık hangi hal ve hareketlerindense, onların karıncayı bile incitmeyecek varlıklar olduğunu biliyor, anlıyor karıncalar. Nasıl anlıyorlar? Yani nasıl hayvanlar kendilerine zarar verecek olanı vermeyecek olanı nasıl ayırt edebiliyorlar? Ee, mesela ben e, hayvanlarla maalesef e, çok teşvikli mesai'm olmadı. Biz şehir çocukları efendim e, köpekle kediyi ayırt edene kadar bile belli bir yaşa gelmemiz gerekiyor. Hatta e, baya yani yaşı 7-8 yaşlarındaki çocukların e, işte koyunlarla köpekleri ne bileyim eşekle atı ayırt edemediğini biliyoruz e, arkadaşlar. Dolayısıyla maalesef bu konuda bir kişisel tecrübemiz yok ama hayvanların içinde yaşayanlar, onlarla teşriki mesaileri çok olanlar, hayvanların kendilerine kötü muamele edecek olanla etmeyecek olanı, çok iyi tanıdıklarını, kendilerine güzel davrananları, çok iyi ayırt ettiklerini, her, bütün hayvanların yani efendim e, söylüyorlar karıncalar belki de algıları çok daha kuvvetli bilemiyoruz ve e, belki de görür görmez Süleyman ve ordusunun onları kasten yani aman ne olacak karıncaysa ezin geçin e, diyecek e, insanlar canlılar veya varlıklar cinlerde var <gülüyor> onlar da canlı gerçi olmadıklarını fakat bilmeyerek istemeyerek bunu yapabileceklerini Düşünerek uyarıyor diğer karıncaları. Onun için yerlerinize çekilin de kendinizi kırdırmaya sebep olmayın diye edebü nezahet dairesinde hakimane bir surette maiyetini korudu ki burada ince bir karınca siyaseti vardır. Yani e, hani bir defa hani kendisini koruma ve tebasını koruma veya işte tebaa olmayı, o kraliçe arı şey miydi arı değil, demeyelim bak kraliçe deyince hemen arı geldi aklımıza yönetici bir karınca mıydı yoksa işte içlerinden aklı evvel birisi miydi bir üyesi miydi karınca e, grubunun onu bilmiyorum fakat ne yapıyor sadece kendisi mesela kaçmakla kalmıyor bütün karıncaları uyarıyor bu da çok önemli burada da çok önemli mesajlar var Efendim Fahrettin Razi der ki bazı kitaplarda gördüğüme göre o karıncanın diğerlerine duhulü emretmesi yani yuvalarına girmeyi emretmesi şunun içindir ki kavmin Süleyman Aleyhisselam'ın celaletini görürler de Allah Teala'nın kendilerine olan nimeti hakkında küfrana düşerler diye korktu. Burada öyle güzel bir incelik var ki arkadaşlar yani o Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunu düşünün cinler, insanlar, kuşlar belki bu üçü sayıldı. Belki bilmediğimiz daha nice nice varlıklar var Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunda uçanlar efendim yürüyenler belki diğer hayvanlar bilmiyoruz. Efendim böyle e, celalli bir ordu yani hem çok güçlü kuvvetli hem çok muktedir efendim hem bütün varlıkları temsil eden onların hepsine hükmeden bir komutan var başlarında Süleyman Aleyhisselam. Onların celaletini görürler de, o gücü, o azameti, o kudreti görürler de Allah Teala'nın kendilerine olan nimeti hakkında küfrana düşerler diye korktu Kendileri de işte ayaklar altında kalıp ezilecek, kimsenin fark etmeyeceği, yani iyi niyetli birinin bile fark etmeyeceği kadar küçük ve hani e, göze görünmez varlıklar. Dolayısıyla e, Allah Teala'nın kendilerini niye böyle küçük hani tabirimi hoş görsün karıncalarda ezik ezilmeye müsait kimsenin dikkatini çekmeyecek varlıklar olarak yarattı bizi diye küfrana düşerler diye korktu. Sakının sizi kırmasınlar demekten muradı buydu yani kuvveyi maneviyenin kırılmasıydı. Yani kalplerinizin, kalplerinizdeki e, özgüveninizin, iç dünyanızdaki e, şükrün, Cenab-ı Hakk'a olan minnetin, şükrün, kendinin değerini bilmenin e, kırılması. Bundan bahsediyordu o karınca. E, girin meskenlerinize de sizi kırmasınlar diyerek. Şimdi arkadaşlar cümle, e, son cümleyi Elmanlı Hamdi Yazır söylüyor. Ama biz bunu tabi Elhamdülillah hamdiyiz. interneti bilmiyor arkadaşlar. Televizyonu biliyor muydu bilmiyorum. Dünyada varmıştır da hani Türkiye'ye gelmemiştir henüz muhtemelen. Efendim diyor ki bu suretle bunda erbabı dünya ile oturup kalkmanın mahzuruna bir tembih vardır. Erbabı dünya ile oturup kalkmanın mahzuruna bir tembih vardır. Biraz açalım mı burayı? Yani şunu demek istiyor. Sen daima kendisine dünyada çok kudret verilmiş, çok zeki, işte çok zengin, çok yakışıklı, çok güzel, efendim çok mutlu, çok müreffeh, çok güçlü insanlarla oturup kalkarsan, mesela sosyal medya açısından söyleyeyim, devamlı onları takip edersen, bir de o var değil mi yani, öyle Efendim öyle bir <gülüyor> imaj sunuyor ki hani gerçekte öyle olup olmadığını bile bilmiyoruz. Yani işte çok başarılı bir anne, çok sevilen bir eş, işte her şeyi çok yakıştıran birisi, her zaman çok şık, çok fit, çok güler yüzlü, çok sağlıklı besleniyor. Efendim ne bileyim çocuklarıyla iletişimi çok güzel, işinde, kariyerinde çok başarılı falan böyle bir e, tablo çiziyor size pek çok insan. Veya imaj olmasın gerçekten de Allah'ın böyle kulları olabilir. Ben yani insanların bu böyle kendini böyle gösteren insanların hepsi de yalan söylüyor diyemem. Hakikaten bazı insanlar Allah onlara daha büyük bir enerji vermiştir. Mesela ben bakıyorum günde 5-6 saat uykuyla yetinen, hiç de rahatsız olmayan insanlar var. Elbette onların başaracakları şeyler daha fazladır dünyada. İşte bazı insanlar Mesela kolay kolay yorulmuyorlar, çok enerjikler, ee, hayal dünyaları çok zengin, çok geniş. Efendim bazı insanlar veyahut da daha dünyaya geldiklerinde çok avantajlı geliyorlar. İşte işleri, güçleri görülüyor, önleri açılıyor, elleri tutuluyor. Daha dünyaya geldiklerinde yani muazzam bir çevrenin içine doğuyorlar. Herkes onları biliyor, tanıyor falan. Yani bir telefonla benim yıllarca halledemeyeceğim bir işi hallediyor. Dolayısıyla o insanlar... Daha büyük nimetler içerisindeler. Eğer bunlarla sürekli oturup kalkarsan kalbinde şimdi karıncanın kırılması ne demekti küfranın sana verilen nimetler hakkında kalbinde küfranın nimet duygusu oluşur. Yani mesela devamlı diyelim ki Amerika'nın en zengin bir kesimi var. İşte diyelim işte nereyi izliyorsun öyle diziler izliyorsun ki veya öyle filmler izliyorsun ki veya öyle hayatlar öyle kişileri takip ediyorsun ki Amerika'nın o en tepedeki insanların hayatlarını izliyorsun veya dünyanın en zengin insanlarını izliyorsun. Tamam bunlar var gerçekten dünyada. Tamam da yani bizimle onlar arasında dağlar kadar fark var. Bize de verilmiş bir takım mi? Sonra bunu devamlı izlediğinde kendini hep e, gençlerle de bunu konuşuyorum. Daha e, dün e, bir gençle bunu konuştum. Yani kendini devamlı onla, mesela işte diyorum ki kendinizi Almanya ile kıyaslıyorsunuz. Kendi ülkenizi işte Amerika ile kıyaslıyorsunuz. Peki onlar kadar çalışıyor musunuz? Onlar gibi mücadeleci misiniz? İşte onlar gibi ne bileyim yani onların yaptıklarını yapabilir misiniz ee, bize de söylenen bir takım sözler vardı işte şunlar şunu yapıyor tamam da yani ben onların yaptıklarını yapamam ki benim değerlerim var benim kriterlerim var benim asla yapamayacağım şeyler var yapmamam gereken şeyler var dolayısıyla ben kendimi onlarla kıyaslayamam ben bu imkanlar içerisinde ne yapabileceksem ona odaklanmalıyım. Diye düşünüyorum. E, bu tabii uzun bir konu, uzun uzun tartışılması gerekir. Sadece üzerinde düşünelim arkadaşlar. E, bana sorarsanız, eğer çok etkileniyorsanız ve kendinize karşı, kendinize karşı küfranın nimete dönüşüyorsa birilerini takip etmek, onları takipten çıkın arkadaşlar sizi rahatsız ediyorsa, elinizdekiler size basit görünmeye başlıyorsa, hayatınız yetersiz görünmeye başlıyorsa, kendinizi devamlı kötü hissediyorsanız, işte yuvanıza girin yani, karıncanın diğer karıncalara söylediği gibi. Kendi habitatınıza, daha gerçekçi bir çevreye, şartları sizler gibi olan, durumu sizler gibi olan insanlara. İnsan yani kendinizi kimseyle kıyaslamayın ama illa kıyaslayacaksanız şartları eşit olanlarla kıyaslayın. İlla kıyaslayacaksanız. Aslında ideal olan insanın kendisini hiç kimseyle kıyaslamamasıdır. Çünkü hepimiz bu dünya ve bununla ilgili de ayetler var. Velatete mennefu fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Beni çok etkiliyor bu. Nisa Suresi 32. ayet. Diyor ki Allah'ın sizi birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin diyor. Yani Allah birine şunu verdi, birine bunu verdi, sana da başka bir şey verdi. Ve Cenab-ı Hakk'ın adaleti şurada ki arkadaşlar biz eğer hedefimiz Allah'ın rızasını kazanmak, bu dünyadan kazanmış olarak ayrılmak yani tırnak içinde galip olarak ayrılmak istiyorsak bunun yaşadığımız şartlarla falan hiçbir alakası yok zekamızla alakası yok Bizim bunun kariyerimizle alakası yok bunun ünvanlarımızla alakası yok zenginliğimizle alakası yok bunun tamamen ahlakımızla alakası var arkadaşlar ve o ahlak, o iman o amel iman, ahlak, amel bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür efendim biri tercih edilemez yani illa birini tercih edeceksek öncelikle iman gelir tabii ki efendim bunlar zenginin de fakirin de zeki olanında daha vasat olanında kariyerinde başarılı olanında olamayanında okumuşta cahilde, kadında, kadın da erkek de herkesin başarabileceği şeylerdir. edinebileceği vasıflardır. Hiç kimse burada şey değil, mağdur değildir yani. Çünkü sizin kesbinizle alakalıdır. O da tabi orada da bazı soru işaretleri var ama artık geçiyoruz çünkü çok uzadı. فَتَبَسَّمَ dahiken min kavliha 19. ayet. Onun sözünden bu sözü duyunca ey karıncalar, ey karınca ee, ordusu diyelim. Girin meskenlerinize Süleyman ve ordusu Farkında olmadan sizi kırmasınlar. Bu kırmak acaba hani e, biyolojik olarak onu konuştuk, biyolojik olarak onları yok etmek mi, hani ezip geçmek mi yoksa onları gördüğünüzde kendinizde olanı küçümseyip onları büyük göre, görerek Cenab-ı Hakk'a karşı küfranı nimet edip iç dünyanızın, e, kuvveyi maneviyenizin, manevi gücünüzün, Kırılması mı, güçlerinin kırılmasıma iki yorumun da olduğunu söyledi. Sonra birisi gülüyor buna bu söze. Fetebesseme, tebessüm ediyor. Kim tebessüm ediyor? Arkadaşlar Süleyman Aleyhisselam. Fetebesseme dâhiken min avliha. Onun sözünden gülercesine tebessüm etti. Karıncanın kavmi hakkındaki tedbir ve siyaseti ve kendi askeri hakkındaki hüsnü nazarı hoşuna gitti. Hüsnu nazar ne? Yani bunlar bile bile kırmazlar sizi, bunlar kasten yapmazlar ama bilmeyerek kırabilirler, bilmeyerek ezip geçebilirler. O yüzden siz en iyisi yuvalarınıza girin dedi. Kendi askerine böyle hüsnu nazarla bakması karıncanın hoşuna gitti. Bir de kendi kavmi hakkındaki tedbir ve siyaseti. Yani hem onları biyolojik olarak korumak, varlıklarını korumak hem de içli, kendilerini onlarla mukayese edip manevi açıdan e, çökmesinler diye korumaya çalışmak. Hangisi ise artık e, karıncanın bu tedbiri hoşuna gitti. Ve ihtimal ki bir karıncanın bunları makamı medihde şuursuzlukla mazur görmesi de tuhafına geldi. Yani e, dikkat edin hani her şeyi bilsen bile işte bir karıncanıyı fark etmeden ezebilirsin. Burada da arkadaşlar yani nasıl diyelim çok ciddi bir ikaz var burada hepimize. Tekrar okuyayım cümleyi. İhtimal ki bir karıncanın bunları makamı medihde şuursuzlukla mazur görmesi. Yani... Ne olmuşsun sen Süleyman olmuşsun, cinlerden, insanlardan, kuşlardan ordun var. Bırak insanlara, hayvanlara hükmediyorsun, rüzgara hükmediyorsun. Hatta güneş işte geç yani hükmediyorsun varlıklara. Cenab-ı Hak sana böyle bir şey vermiş, e kudret vermiş böyle bir melik padişah şey melik peygamber olmuşsun. Efendim ona rağmen Süley bir karınca seni La yeşurun farkına varmazlar bunlar. Bunlar anlamadan bunu yapabilirler diye şuursuzlukla yani fark edememekle şey yapıyor. İtham demeyelim ama fark edemeyeceğinin farkında. Senin bir şeyleri fark edemeyeceğinin farkında kim? Bir karınca. İşte burada makamı Medih'te şuursuzlukla mazur görmesi. Yani övüyor aslında Süleyman'ı ve ordusunu. Niye? Çünkü bile bile kötülük yapmazlar. Burada bir Medih var. Fakat aynı zamanda da bunlar bilmeden bunu yaparlar. Yani bunlar bunu bilmiyorlar, bizi bilmiyorlar, bizi bizim farkımıza varamıyorlar. Böyle bir noksanlıkları var, küçük şeyleri göremiyorlar. Böyle bir noksanlıkları var diye efendim e, mazur görmesi de tuhafına gitti ve onun bütün bu duygularını Allah Teala'nın kendisine bildirmesinden de memnuniyetle mütehassıs oldu da dedi ki bütün bu iç yani karıncanın sözlerinden aklına bunların bunların bunların gelmesi kendisini çok mutlu etti ve dedi ki burası işte arkadaşlar biraz üzerinde durulması gereken bir bölüm. Şöyle ayetin metnini de açayım çünkü bütün metni vermemiş bir yere atlamayalım. E dedi ki ve kale Rabbi Ey Rabbim evzi'ni en eşkura ni'me tekelleti oraya geçmeyelim Rabbi evzi'ni ne demek bu? Arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Beni nefsime zabıt kıl. Beni nefsime zabıt kıl. Kendime hakim. Nefsime zabıt kıl. Şey Şeyde Mustafa Yıldız'ın mealinde. O da hoşuma gitti. Söyleyeyim. Dedi ki. İçimde öyle duygular uyandır ki, demiş. O da öyle meal vermiş. Diğer bütün meallere de burada bakmak gerektiğini düşünüyorum. Rabbim beni nefsime zabıt kıl. Nefsimde bilinçli, kontrol bende. Yani kendimle ilgili kontrol bu. Bakın bu kontrol meselesi de problemli bir konudur. Efendim bilhassa kontrol delisi. Ee, insanlar her şeyi ve herkesi kontrol etmek isterler. Aslında dinimizin bizden istediği kendini kontrol etmektir. Çünkü biz kimsenin kontrolünden sorumlu değiliz arkadaşlar. Çocuklarımızın dahi bir noktadan sonra ee, yani onlar reşit olduktan sonra biz sadece kendimizi kontrol etmekten sorumluyuz. Ee, onlar reşit olmadan önce yani çocuk eğitimi değil konumuz ama onlar reşit olmadan önce Arkadaşlar bile aşırı kontrol delisi anneler için pedago pedagojide bir deyim var. Daha yeni yani 70'lerden sonra sanırım konmuş bir deyim helikopter anneler deniyor. Helikopter anne babalar ama daha çok anneler. Dolayısıyla buradaki kontrolün, buradaki zabıtın, buradaki zabıtanın kendine karşı Evzi ni Beni kendime karşı yarabbi zabıt kıl. Nefsime zabıt kıl. Tekrar buradan okuyalım. Beni nefsime zabıt kıl ki. Şimdi böyle dua ediyor arkadaşlar. Ve iki sebepten dolayı bunu istiyor. Ee, yani niçin ben nefsime hakim olayım? Nefsime zabıt olayım? Ee, benim kendi yani iradem benim elimde olsun. Niçin? En eşkura ni'mete kelleti en amte aleyye ve ila validey. Bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükredebileyim diye. Yani bu e, sen, arkadaşlar bizim şükür mü, etme, şükür mü edeceğiz? Yoksa ki hep kendimizi yetersiz mi göreceğiz? Hep elimizdekini yetersiz mi göreceğiz? Hep gözümüz daha fazlasında mı olacak? E, bu sahip olduğumuz şeylerle ilgili değildir. Bizim kendimize bakışımızla ilgili. Bizden çok daha sıkıntılı durumlarda her anlamda hem de sosyal anlamda, ekonomik anlamda, psikolojik anlamda bizden çok daha sıkıntılı durumlarda olup bizden çok daha yüksek bir şükür mertebesinde olanlar var. Bazıları bunu bu şükür mertebesini ya işte bu kanaat bizi zaten böyle geri bıraktı işte bir lokma bir hırka falan bu yüzden biz geri kaldık. Diye böyle yorumluyorlar. Arkadaşlar şükür insanı çalışmaktan, üretmekten, e, faydalı olmaktan, e, zenginleşmekten alıkoyan bir şey değildir. Şükür insanı mutsuzluktan alıkoyan bir şeydir. Mutsuzluktan kurtaran bir şeydir. Hep kendini yetersiz görme duygusundan, eziklikten, kompleksten kurtaran bir şeydir. E, ve şükrün artması arkadaşlar... Ee, şükrünüzün artması için nimetlerin artması gerekir. Yani nimetler arttıkça şükrünüz artar. Şükrünüz arttıkça nimetler artar. Dolayısıyla şükür insanı fakirleştirmez yani bana sorarsanız. Bir defa onu istiyor. Yani şükreden birisi olmam için bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükreden birisi olmam için beni kendime hakim kıl. İçime iyi duygular ver. Şükür duyguları ver. Ya Rabbi diyor. Ve en a'me ikincisi. Ve en a'mele salihan tarda. Senin razı olacağın amelleri yapabilmem için. Yani senin rızana beni götürecek amelleri yapabilmem için. Ve ana babama verdiğin ve bana verdiğin nimetlere şükredebilmem için. Benim kendime hakim olmamı, olmamı sağla. Bana yardım et bu konuda diyor. Rabbinden iki şey istedi. Evvela kendini nefsine bırakmayıp doğrudan doğru idare ederek. Kendini nefsine bırakmayıp. Nefsi kendisi demek değil mi zaten? Kendini nefsine bırakmamak ne demek? Buradaki nefis kelimesinin karşılığı o kadar çeşitli çok ki arkadaşlar bir sözlük anlamı var, bir tasavvuftaki anlamı var, bir psikolojideki anlamı var. Farklı farklı anlamlar yüklendiği için ve bir, hep birbirinin yerine birçok şeyi kastederek kullanıldığı için bazen bir kargaşa doğuyor. Burada kendini nefsine bırakmaması demek benim anladığım yani ne buradaki nefis içgüdüler, kontrolsüz, Nefs, yani e, eğitimsiz tarafımız, kendin dediğimiz şey ise bunda aklımız var, inancımız var, karakterimiz var, ruhumuz var, bedenimiz var ve tabii ki o içgüdülerimiz de var, o hayvani tarafımız da var. Bunun tamamı insanın kendi dediği şeyin tamamını e, hayvani içgüdülerine bırakması kadar kendisini helaka götüren başka bir şey yok. İşte beni Nefsime bırakma. bırakmayıp doğrudan doğru idare ederek nefsine vazu zabıt kılmasını istedi. Yani kural koyan ve devamlı e, hakim. Yani disiplinli, düzenli, efendim kendine hakim, nefsinin farkında, onu yönetiyor, o, onun yani o bilince ulaşmış. Burada arkadaşlar bizim öyle ciddi problemlerimiz var ki bu konuda. Ee, mesela biz kendi içimizden gelen isteklerin, düşüncelerin veya işte vardığımız kanaatlerin nefsimizden mi yani o hayvani taraftan mı, aklımız mı bunu söylüyor, inancımız mı söylüyor, ahlakımız mı söylüyor onu bile ayırt edemiyoruz ki. Nerede kalmış yönetelim yani.